Bir hanımla beyefendi yan yana aynı safta namaz kılabilirler mi? Bu ilk sorum olsun ve devamında da e, diyor ki e, abimiz, babamız gibi mahrem olan kişilerle de yine e, aynı hüküm söz konusudur. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bu konu Muhazatu'n-Nisa diye geçen yani ilmihal kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda Kadınla erkeğin yan yana aynı safta namaz kılması bölümünde geçen bir konudur. Evet. muhazat nasıl gerçekleşir? Onun şartları var. Önce hükmünü söyleyelim. Yani bir kadınla bir erkek yan yana bir imama uyarak aynı namazı kıldıkları takdirde erkeğin namazı fasit olur, bozulur. Hmm. Arkadaki cemaatin namazı bozulur. Böyle bir ölçüsü var. Bu hüküm Hanefi mezhebine göredir. Diğer üç mezhebe göre muhazatun nisa yani kadınla erkeğin bir imamın arkasında aynı namazı kılmaları mekruh olmakla birlikte namazı bozmaz. Yani erkeğin namazını bozmaz. Hüküm olarak böyledir. Ama Hanefi mezhebine namazı bozan şeyler arasında bir kadınla bir erkeğin bir imam efendinin arkasında e, aynı namazı kılmaları halinde Hı. E, erkeğin namazının bozulacağı hükmü vardır. Aynı namaz olması şartı. Aynı mi? namaz olacak. Hı. Şimdi buradan e, aynı namaz diye niye birkaç defa söyledik? Mesele şöyle. Mesela bir evde namaz kılıyorsunuz. Dar bir alan var. E, Hanımefendi önde durarak namazını kılsa sünnet namazını mesela siz farklı bir namazı bir arkada kılsanız, mesela hanım önde bir nafile namaz kıldı yahut müstakil bir namaz, siz arkada başka bir namaz kılıyorsunuz. Ee, bu durumda herhangi bir mekruhluk, kerahet, namazın bozulması söz konusu olmaz. Muhazat olabilmesi için bir, bir imama uyarak namaz kılmak, kılınan namazın aynı namaz olması, Hatta imam efendinin o kadının e, imametini de niyet etmesi gibi şartlar ileri sürülmüştür. Yani bir hoca efendi erkekler için niyet etmese de e, erkeğin kıldığı cemaat olarak namaz sahihtir. Ancak cemaat içinde e, hanımefendi varsa hoca efendinin hanımlara da niyet etmesi icap ediyor. Böyle bir durum var. Peki... Ee, o halde evinizde müstakil namaz kılıyorsanız kadının önde olması arkada olmasının herhangi bir farkı yok. Peki bu erkek e, mesela karı koca yan yana namaz kılsalar bir imamın arkasında aynı namazı kılsalar beyefendinin namazı fasit olur. Yani bozulur. <gülüyor> ee, anne ile erkek evladı yan yana bir imamın arkasında namaz kılsalar... O çocuğun namazı yine bozulur. Demek ki burada yabancı olması, evladınız olması, eşiniz olması arasında bir fark söz konusu değil. Ancak bizim karıştırdığımız genelde nedir? Aynı namazı kılmıyoruz. Farklı farklı namazlar kılıyoruz. Hı hı. Bu durumda kadın nerede durursa dursun erkeğin namazına herhangi bir zarar söz konusu olamaz. Peki bu durum muhazat? Kabe'de nasıl olacak? Evet. Büyük bir cemaat, binlerce, on binlerce, yüz binlerce cemaat var. Hanımefendi e, safın ortasında kaldı. Ne yapsın namaz mı kılsın yoksa ayakta dikilsin dursun mu konusu e, dile geliyor. İşi bilen Hanefi mezhebine mensup hanımefendiler bu durumda namaz kılmadan ayakta duruyorlar. Çünkü namaza durmuş olsa namaza durduğu takdirde sağındaki, solundaki, arkasındaki erkeğin namazı ne olacak? Hanifi olacak. mezhebine göre bozulacaktır. Hı hı. Ancak bakıyorsunuz diğer mezhepten olan hanımefendiler var. Namaza devam ediyorlar. Onların mezhebine göre sağdaki, soldaki, arkadaki erkeklerin namazı bozulmaz. Dolayısıyla her ne kadar mekruh olan bir şey işlenmiş ise de bu durum namazı bozmuyor. Kaldı ki Kabe-i Muazzama'da bir zaruret hali var. O keşme mekeş içerisinde. Yani o hanımefendiyi e, mesela bayanlar safına götürmek mümkün değil. E, bu durumda üç mezhep taklit edilerek hanımefendi namaz kılmış olsa e, bu namaz sahihtir. Arkasına düşmüş yanında olmuş olan beyefendilerin namazları sahih olur demek lazım. Evet